Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin fînnâr. Hadis dersinde bugün tabiin tabakasında en meşhur tabi'lerden 17 tanesinin hal tercemesine ve rivayet durumlarını inceleyeceğiz inşallah. Bunlardan ilki Said bin el-Müseyyeb Rahimullah. Said bin Müseyyeb bin Hazm bin Ebi ve bin Amr bin Aiz i̇bn İmran bin mahsum El-Kuraşi el, el mahsumidir Medine'deki yedi büyük fakirten biridir Yani tabiin tabakasında Meşhur yedi fakih vardı İnsanlar fetvalarını Bu fakirlere danışırlardı Bu yedi fakih: Ubeydullah bin Abdillah bin Utbe bin Mesud El-Huzeli İkincisi Urve bin Ezzübeyr bin El-Lavva Üçüncüsü Kasım bin e, Muhammed bin Ebu Bekir Sıddık Dördüncüsü Said bin el-Müseyyep, beşincisi Süleyman İbni Yesar, bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, Meymune'nin azaplısıdır. Altıncısı Ebu Bekir bin Rahman bin Haris bin Hişam, yedincisi Harce bin Zeyd bin Sabit. Said bin Müseyyep Rahimullah Ebu Bekir radıyolantiden mürsel olarak, yani ona yetişmemiştir. Ömer radıyolantiden 8 yaşındayken e, işittiği sabit. Osman Radyalant'ten, Ali Radyalant'ten, Sa'd bin Ebi Vakkas'tan, Açma, Sa'd bin Ebi Vakkas'tan, Hakim bin Hizam'dan, İbni Abbas'tan, İbn Ömer, İbni Amr bin El-Az, Kendi babası El-Müseyyep'ten, Mamer bin Abdullah bin Nadle'den, Ebu Zer Radyalant'ten, Ebu Derda, Hassan bin Sabit, Abdullah bin Zeyd el-Mazini, Attab bin Useyd, Ebu Katade, Ebu Ureyre, Ayşe, Ümmü Süleym ve daha pek çok sahabeden Allah hepsinden razı olsun rivayet etmiştir. Kendisinden de oğlu Muhammed, Salim bin Abdullah bin Ömer, Zühri, Katade, Ebu Zinat, Said bin İbrahim, Ömer bin Amr bin Mürre, Ömer bin Mürre diye yanlış yazmış galiba, Amr bin Mürre, Yahya bin Said el Ensari, Davud bin Ebi Hint, Tarık bin Abdirrahman, Ebu Cafer el-Bakır, İbnül Münkedir, Haşim bin Haşim bin Utbe ve daha pek çok kimseler Said bin Müseyyep'ten rivayette bulunmuştur. Amr bin Meymun babasından yani Meymun bin Mihran'dan şöyle naklediyor. Medine'ye geldim. Medine ehlinin en alimini sordum. Bunun üzerine ben Said bin Müseyyeb'e gönderildim. Katade dedi ki Haram ve helali İbn-i Müseyyep'ten daha iyi bilen birisini asla görmedim demiştir. Muhammed bin İsak Mekul'den şöyle dediğini naklediyor. İlim tahsili için bütün bedelleri dolaştım. i̇bnül i Müseyyep'ten daha alim birisiyle karşılaşmadım. Süleyman bin Musa da o tabinin en fakiriydi demiştir. El-Meymuni İmam Ahmet'ten şöyle naklediyor. Said bin el bin Mürselat'ı sahihtir. Yani Mürsel rivayetleri sahihtir. Biz onun Mürselat'ından daha sayını görmüyoruz demiştir. Yani burada e, diğer tabilere nazaran Said bin Müseyye bin Mürsel olarak rivayet etti. Yani sahabeyi zikretmeden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan e, direkt rivayet ettiği hadisler kastediliyor. Bazı alimler Said bin Müseyye bin sahih olarak değerlendirmişler. Ama bunda ecma yoktur, ittifak yoktur. Hadis ilminde Böyle bir rivayet munkatıdır. Yani isnadı kopuktur. Bu sebeple sahih görülemez. şu söylenebilir sadece. Said bin Müseyye bin Mürselileri diğer tabiinin mürselilerinden daha kuvvetlidir. Neden böyle? Yani neden hucret değildir? çünkü Said bin Müseyye işte kendisine işte rivayet ikimden aldığı sorulduğu zaman sorma diyor. Yani eee Si kabirisinden aldım diyor. Yani sahip bin Müseyyeb'e göre sika olabilir hadis aldığı kişi ama başkalarına göre sika olmayabilir. Bu sebeple yani sahabe değil de kendisi gibi tabinden rivayet ettiyse biz bunu bilmiyoruz. Tabinden mi rivayet ediyor yoksa sahabeden mi rivayet ediyor? Bunu açıklamadığı sürece böyle rivayetler hoccet olmaz. Burada yani duygusal davranamayız. Sahip bin Müseyyeb işte büyük bir alimdir. E, muteber bir alimdir. İşte o ismini vermeden tefsik ettiği zaman hüccet olmaz. İmam Şafi'nin mesela bana sika diye rivayet ettiği iki, e, iki kişi vardır. İki kişi hakkında bu sözü kullanmıştır. Bana sika birisi rivayet etti diyor. İsmini vermiyor. Birisi Müslim bin Halide zencidir, zayıftır. Başka alimlerin e, katında zayıftır. Sadece Şafii tefsik etmiştir onu. Yine ee, İbrahim bin Muhammed hakkında da onun ismini vermeden bana kabirisi diye e, rivayet et, eder. O da zayıftır başka alimlere göre. Bu sebeple e, Şafi'ye göre Sikadır veya burada Said bin Müsehebe göre Sikadır ama başkaları onun rivayet kusuruyla ilgili bir şeylere vakıf olmuştur. O kişinin, rivayet kişinin ismi verilmedikçe o isnat kopuktur. Bu sebeple kimin mürsel olursa olsun mürsel zayıf hadis kategorisindedir. Ta ki işte ona şahit olan şiddetli zayıf olmayan başka bir Tarik destek olur o zaman hasen derecesine çıkar onun dışında mürsel hiçbir şekilde bütçet olmaz i̇bn Hacer tehsipte uleman Said bin el bin mürselilerinin esahul merasil olduğuna ittifak ettilerdir. evet bunda söylediğimiz gibi ittifak vardır mürselilerin en sayhi Said bin el-Müseyye bin mürselidir bunun manası Said bin Müseyye bin mürselileri sahihtir demek değil en sahihi odur. Yani Mürsel sahih değildir ama en kuvvetlisi Said bin müseyyebin Mürselileri demektir. Osman el-Haris'i Ahmet'ten şöyle naklediyor. Tabi'nin eftali Said bin Müseyyep'tir. İbnül Medin'i Tabi'nin arasında ilim bakımından Said bin el daha geniş olan birisini görmedim. O benim nazarımda Tabi'nin en büyüdür der. İbrahim bin Sa'd babasından o da Sa'd'dan naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükümlerin hepsini Ömer radiyalarının hükümlerinin hepsini Ebubekir radiyalarının hükümlerinin hepsini ve Osman radiyalarının hepsini ondan dahi bilen birisi kalmadı demiştir. Katade, Hasan el-Basri bir müşkülü olunca, bir problem olunca Said bin el-Müseyyeb'e yazardı. Yani yazışarak, mektup yoluyla bilgi sorar demiştir. i̇bn de Mende el bin Ebi Malik tarikiyle şöyle rivayet ediyor. Said bin Müseyyeb'in yanındaydım, bana bir hadis söyledi. Ona, ey Ebu Muhammed, bunu sana kim söyledi dedim. Ey Şamlı kardeş al sorma zira biz sadece sika olanlardan hadis alırız dedi. İşte bu demin açıkladığımız durum. İbn-i Es-Sikat'ta şöyle naklediyor. O fıkıh, din, vera, ibadet ve fazilet bakımlarından tabinin efendilerindendir. O Hicaz en enfaki rüya tabirinde insanların en üstünüydi. 40 sene namazını camide cemaatle kılmıştır. ''Ebu Huzura, o medeni, kurayşi ve sıkabir imamdır.'' dedi. ''Ebu Hatim, tabin arasında ondan daha asili, daha alimi yoktur.'' dedi. ''Abdülmelik, Velid ve Süleyman'a birlikte biat edince, Said bin el-Müseyyeb bundan imtina ederek.'' Yani buna katılmadı, çekindi. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir arada iki kişiye birden biatı nehyetmiştir.'' dedi. Bu yüzden Hişan bin İsmail el-Mahzumi ona 30 kırbaç vurdu. Sonra kıldan yapılmış bir elbise giydirilerek sokaklarda dolaştırıldı ve hapsolundu. O yani Said bin Müseyyep, Velid bin Abdülmelik'in hilafeti zamanında. Hicri 94 senesinde 79 yaşındayken vefat etmiştir. İkincisi Urve bin Zübeyir Rahimullah. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ın oğlu. Eee... Urve bin Zübeyr bin el-Avvam bin Huveylit bin Esed bin Abdullah bin Kusay el-Esedi Ebu Abdullah el-Medeni e, bu da yedi fakitenin birisi ve tabu'unun ulemasında babası Zübeyr bin el-Avvam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halası Abdulmuttalib bin kızı Safiye'nin oğludur. Ez-Zübeyr cennette müjdelenen 10 sabiden ve Ashabu Şura diye anılan 6 kişiden biridir. Urve'nin anası Ebu Bekret'in kızı ve cennet ihtiyarlarından biri olan Zatun ı e, lakaplı Esma'dır. Urve babasından teyzesi Ayşe'den, kardeşi Abdullah ve annesi Esma'dan Ali bin Ebi Talip, Said bin Zeyd bin Amr bin Nefel, Nüfeyl, Hakim bin Hizam, Abdullah bin Cafer, Abdullah bin Abbas, Ebu Reyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki anımı, Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe, Câbir bin Abdullah el-Ensar ve diğerlerinden hadis rivayet etmiştir. Kendisinden çocukları Abdullah, Osman, Hişam, Muhammed ve Yahya, oğlunun oğlu Ömer bin Abdullah bin Merve, Urbe istiğfarla. Burada yine yazım hatası var. Ömer bin Abdullah bin Urbe kardeşinin oğlu Muhammed bin Cafer bin Zebeir, ebul Esvet, Abdurrahman bin Nefel, Süleyman bin Yesar, Ebu Bürde, Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe, Salih bin Kaysan, Ata bin Ebi Rabah rivayet etmişlerdir. Onun hakkında da fazileti için söylenenler çoktur. El-İcli, o Medine'li kabir tabidir demiştir. Salih bir kimseydi, fitnelerden hiçbirine iştirak etmedi demiştir. İbn-i o tükenmeyen bir denizdi demiştir. Yahya bin Eyyub e, Hişam bin Urve'den naklediyor. Babam, biz kavmin küçükleriydik. ''Sonradan bugün büyükleri olduk, şimdi siz küçüklersiniz, ileride büyükleri olacaksınız, ilim öğrenesiniz, ilim öğrenin, efendiler olursunuz ve herkes size muhtaç olur.'' dedi, demiştir. Hişam'ın babasından diğer bir rivayet şöyle, Ayşe Radiyala'nın ölümünden 4-5 sene, sene evvel baba, Ayşe bugün ölse, ondaki hadisler sebebiyle üzülme, çünkü ben onun bildiği bütün hadisleri tamamen ezberledim.'' dedi. Ayşe Radyalanha, Urbe'nin teyzesi ve müminlerin annesidir. Onun ölümünden elbette üzüntü duyacaktır. Fakat Urbe'nin ifade etmek istediği e, husus hadis yöndendir. Yani rivayetlerini ezberledim. Ondan rivayetleri aldım manasında. Khabis Adin Zahib şöyle der. Urbe, Ayşe Radyalanha'nın yanına her zaman girmesi dolayısıyla bize üstün gelirdi. Çünkü Ayşe Radyalanha onun teyzesiydi. Bu sebeple yanına girip e, istediği şeyi sorardı. Bu sebeple yani Ayşe radıyallahu anh'a da insanların en bilgililerinde. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla geçirdiği vakitlerin fazlalığı sebebiyle ee, ve ilme özel düşkünlüğü sebebiyle. Yeni Saad'ın tabak altında Urve'yi Medine ehlinin ikinci tabakasında sayarak şöyle demiştir. Urve çok hadis bilen, sika, fakir, alim, ağırbaşlı, emin bir kimseydi. Osman radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında, hicri 29 senesinde doğdu. Yani Saad'ı olamamıştır. Hicri 91 veya 92, 93 veya 95 senesinde oruç olduğu halde vefat etmiştir. Üçüncü tabiinden inceleyeceğimiz Rabi Abdurrahman bin Hürmüz el-Ağraç. Abdurrahman bin Hürmüz el-Ağraç, Ebu Davud el-Medeni, Rebiya i̇bn Haris bin Abdülmuttalib'in Mevlası'dır, yani azadlı kölesidir. el araç Ebu Zeyfe'den, Ebu Hureyre'den olacak bu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den, Ebu Said'den, İbn Abbas'dan, Muhammed bin Mesleme el-Ensari'den, Muaviye bin Ebi Süfyan'dan, Muaviye bin Abdillah bin Cafer, Ebu Seleme ve Ubeydullah bin Ebi Rafi'den radıyallahu anhum rivayet etmiştir. Kendisine Zeyb bin Eslem, Salih bin Keysan, Ez Zuhri, Ebu Zinat, Abdullah bin Zekwan. Ebu Zinab e, Abdullah bin Zevkani'nin künyesi zaten. Cafer bin Rebia, e, Abdullah bin Fadl, Muhammed bin Yahya bin Habban ve başka kimseler rivayet etmişlerdir. İcli dedi ki o Medineli sıh bir ravidir. Ebu Züra, o Sıka'dır demiştir. İbn Sad o çok hadis bilen bir Sıka'dır der. El Mukaddemi şöyle nakleder. İbnü'l Medine'ye Ebu Rere'nin en yüksek arkadaşları soruldu. İbnü'l Müseyyep'le başlayarak bir cemaatin adlarını saydı. Ona el araç yok mu denildi. Cevaben saydıklarımın dununda olmak üzere o sıka o da sıkadır dedi. Yani saydıklarımdan daha aşağı seviyededir ama o da sıkadır dedi. İbn Uyeyne şöyle nakleder. Ebu İsak şöyle dedi. Ebu Salih ve E' araç dediler ki Ebu Hüreyre'den hadis rivayet eden her şahsın doğru yahut yalancı olduğunu biliriz. Yani Ebu Hüreyre'nin bütün rivayetlerine hakim olduklarını ifade ediyor. Bunlar zaten Ebu Rere'den en çok rivayet eden ve Ebu Rere'den rivayetleri de Hüccetuvan Raviler. Birisi Ebu Salih Zekvan, öbürü Abdurrahman el araç Burada zikredilenler Aracı rivayet ilminde büyük bir yeri olduğuna delalet ediyor. O rivayet ilminin mütebahhiridir. Yani bu konuda deniz, geniş ilim sahiplerindendir. İbn-i Banu'nun Skat'ta zikretmiştir. Ve bunun adı da şöyledir. El Araç Ensabla yani soy ilminde ve Arapçada alim bir kimseydi. Hicri 117 senesinde İskenderiye'de vefat etmiştir. Onun kabri İskenderiye'de Mescid-i Amire Amire'dedir. Dördüncü tabii Nafi Mevla İbn Ömer. O Nafi Mevla İbn Ömer fakih Ebu Abdullah el-Medenidir. İbn Ömer onu harplerden birinde elde etmişti. Yani köle olarak elde etmişti. Nafi Mevlası İbn Ömer e, yani kendisini azat eden efendisi İbn Ömer'den e, Ebu Üreyre, Ebu Lubabe bin Münzir, Ebu Said el-Hudri, Ayşe, Ümmü Seleme, İbn Ömer'in çocukları Abdullahü Beydullah Salim ve Zeyd Abdullah bin Muhammed bin Ebu Bekir ve başkalarından rivayet etmiştir. Kendisinden evlatları Ebu Ömer Ömer ve Abdullah, Abdullah bin Dinar, Salih bin Keysan, Said Ensari'nin iki oğlu Abdurrabbi ve Yahya, İbn Şabe Zühri, Memun bin Mihran, İbn Cüreyk, El Evzai, Malik bin Enes, Usame bin Zeyd el-Leysi, Eddahak bin Osman ve başkaları rivayet etmişlerdir. İbn-i Bano'nu sikatında zikreder. i̇bn Sad, o çok hadis bilen sikat bir kimsedir der. Bukhari'ye göre Esahul Esanit yani Ensahi, İsnad, Malik onun Nafi'den onun İbn Ömer'den rivayetidir. İmam Malik de şöyledir. Nafi'nin İbn Ömer'den rivayetini iştince onu başkasından işitmemiş olmama bir değer vermezdim. Yani onunla yetinirdim diyor. Abdullah bin Ömer Nafi hakkında Allah bize Nafi'yi vermek ve ihsanda bulunmuştur dedi. Yani başta İbn Ömer radıyallanma Nafi'nin faziletini böyle ifade ediyor. <gülüyor> İbn Hıraş, o Sikave... <gülüyor> Adildir der. İbni Umeyye'nin şöyle dediği nakledilir. İsmail bin Umeyye'nin. İbni Ömer'in Mevlası Nafi'nin şarkı söylemesini talep ederdik. O bunu reddederdi. Ahmet bin Salih el-Mısri şöyle der. Nafi olgun, şöhretli bir hafız idi. O Medinelilerin katında ikrimeden daha büyüktür. El Halili de şöyle nakleder. Nafi Medine'deki tabi'nin imamlarındandır. Herkesçe iyi kabul edilen bir kimsedir. Rivayeti sahiptir. Bazıları onu Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'e takdim ederler. Yani Nafi'nin rivayetlerini Salim'in babasından yaptığı rivayetlerden daha üstün tutarlar. Bazıları da eşit seviyede tutar. Nafi'nin rivayetinde hiç hata yoktur. Ömer bin Abdülaziz onu insanlara sünneti öğretmesi için Mısır'a göndermiştir. Nafi Hicri 117 senesinde 119 veya 120 diyenler de vardır, vefat etmiştir. Beşincisi Hasan el Basri, o el Hasan bin Hasan İbn Yasar el Basri, Ebu Said künyesi, ensarın azaplısıdır. Annesi Hayra Ümmü Seleme'nin azaplısıydı. El Hasan el Basri, Ebu Bekir'den, İbnan bin Husayn, Cündep el Beceli, Muaviye, Enes ve Cabir'den rivayet etmiştir. Anh. Yetişmediği halde, e, Ubey bin Kaab, Saad bin Ubade, Ömer bin el Hattab'dan rivayet etmiştir. Ayrıca Sevban'dan, Ammar bin Yasir, Ebu Reyre, Osman bin Ebil As, Makıl bin Sinan'dan işitmediği halde rivayet etmiştir. E, yani burada işitmediği halde rivayet etmiştir sözü, e, Burada yazarların bir zannı, anane yoluyla rivayet etmiştir. İşittin'e dair rivayet, e, sigası on, bu kimselerden tasrih edilmemiştir. Bunu kastediyorlar. E bunlardan başka Osman, Ali, Ebu Musel, Eşari, İbn Ömer, İbn Abbas, İbn Amr, Bin El Aslan'da, Radiyallahu anh'ından da rivayet etmiştir. Kendisinden Humeydet Tavil, burada tabi zikredilmemiş ama Semure bin Cündüp, mesela Semure Cündüp Radyalanit'ten bütün rivayetleri hep ne yoluyladır Hasan el-Basri'nin. E, fakat Sahih Buhari'de Hasan el-Basri'yi an Semure bin Cündüp yoluyla Akikay hakkındaki hadis rivayet edilir. Orada Bukhari'de geçen ifadede Hasan el basri diyorlar ki bu hadisi kimden işittin? O da diyor ki Semuray bin Cündüp'ten. Yani işittiğini böylece tasrih ediyor. Demek ki Hasan el-Basri işittiği kimselerden de ananeyle hadis rivayet ediyordu. Bu sebeple ananeyle rivayet etmiş olması illaki işitmediği anlamına gelmiyor. Kendisinden Humeydet Tavil, Yezid bin Ebi Meryem, Cerir bin Hazım, Ebu Leşep, Simak bin Harp, Atabine sahip, Hişam bin Hassan... Ma'bet bin Hilal ve başkaları rivayet etmişlerdir. İbn Sa'd şöyle der: O alim geniş bilgiye sahip, sika emin, abit, nazik yani ibadete düşkün, fasih, güzel görünüşlü, birçok husyetlere malik, ilmi bol bir kimseydi. Ali bin El Medin de şöyle der: Hasan Basri'nin sika kimseler tarafından rivayet edilen mürsellerinin hepsi sahiptir. Onlardan pek az şey düşmüştür, sakıptır. Yani bu da mesela ulemanın geneli Hasan el Basri'nin mürsellerini en zayıf mürsellerden sayarlar. Burada eee İbnü'l Medini diyor ki yani İbnü'l Medini bu işte uzman imamlardan birisi. Diğer imamlar farklı bir şey söylese de e, burada Hasan el Basri'den rivayet eden kişilerse Kaysa yani ona kadar ulaşan insan sayısı ise onun mürselleri sahihtir diyor. Ama başka muhaddisler bunu kabul etmiyorlar. Hasan el Basri'nin mürselleri e, zayıf mürsellerdendir diyorlar Ebu Züra şöyle der 4 hadis müstesna Hasan-ı Basri'nin Kale Resulullah diyerek naklettiği her söz için sabit bir asıl buldum yani başka tariflerle bunlar ispatlandı diyor tabi e, bu da Ebu Züra'nın ulaştığı ilimdir Enes bin Malik'in şöyle söylediği nakledilir. El-Hasene sorunu. Zira o ezberledi, biz unuttuk. Yani Enes bin Malik, radyalar, sahabeden olmasına rağmen e, Hasen el-Basri Rahimullah'ın hadis konusundaki ezberini böylece övmüş. Yani kendi sahabe olmasına rağmen unuttuğu şeylerin olduğunu ama Hasen el-Basri'nin iyi ezberlediğini böyle teslim ediyor. Süleyman et-i Teymi'den El-Hasen el-Basri Basra ehlinin şeyhidir demiştir. Matar el-Verrak şöyle der. Cabir bin Yezid Basralıların gözde imamıydı. Zeyd, Zeyd olması gerekir. Ebu Leşas, e, Cabir bin Zeyd olsa gerek bu. Basralıların gözde ima, e, adamı imamıydı. <gülüyor> Hasan el-Bas'ı zuhredince sanki ahiretten birisi gelmişti. Zira o Cabir'in gördüğü ve müşahede ettiği şeylerden haber veriyordu. Katade'den naklen Ebu Avane şöyle der bu Ebu Avvane, müsned sahibi olan Ebu Avvane değil, Yahya bin Vad'ı e, daha üstteki ravilerden her ne zaman bir ile beraber bulmuşsam daima El-Hasen'i üstün buldum demiştir. Ebu Bekir'in Müzen'i şöyle der zamanda kendisine yetiştiğimiz alimlerin en üstüne bakmak isteyen kimse sene i Basri'ye baksın biz ondan daha alim birisine yetişmedik. El-Ame şöyle anlatmıştır hasen el Basri daima hikmeti duyar, hakikat idrak eder ve onu söyler. Ebu Cafer'in yanında Hasan zikredilince o sözü peygamberler sözüne benzeyen bir kimsedir derdi. İbnül Medin der ki Hasan el Basri Abdullah bin Amr Usame bin Zeyd Ernuman bin Beşir er bin Süfyan, Ebu Berzetül Eslemi Ukbe bin Amir Salebetül Hüşeni Ebu Salebe El Hüşeni Kays bin Asım, Aiz bin Amr ve Amr bin Talip'ten işitmeden rivayet etmiştir. Bunlardan başka Ebu Reyre, Ali ve Utbey gibi daha pek çok sahabeden işitmediği fakat onlardan rivayet ettiği söylenir. Bu hususta Ahsen-i hakkında çok şey söylenmiştir. Bu bakımdan üzerinde dikkatle durulmuştur. O Ömer radıyallahu anh'ın vefatından 2 sene önce, Hicri 21 senesinde dünyaya gelmiştir. O Vadil Kura'da büyümüştür. Hicri 110 senesinde vefat etmiştir oğlu Abdullah'ın bildirdiğine göre Hasan el-Basri'ye ifad ettiğinde 88 yaşındaydı. Burada Hasan el-Basri olan sahabeden yaptığı rivayetlerde <gülüyor> eğer e, haddesena, akberena veya semitu gibi doğrudan işitmeye delalet eden lafızla değil de ananeyle veya enne veya kale diye e, tedlis ifade eden lafızlarla gelmişse e, ve işit hiçbir şekilde başka bir yerde sabit olmamış, tasir edilmemişse Hasan el-Basri'nin rivayet ettiği sahabeye e, bakarız. Yani hüccet olması için şuhuslara dikkat edilir. Birincisi, Hasan el-Basri'nin yaşadığı, gittiği, e, yolculuk yaptığı yerlerde bu sahabe bulunmuş mudur? Karşılaşma imkanı var mıdır? Şayet karşılaşma imkanı varsa, tarihe ve mekan olarak karşılaşma imkanı varsa, bu hadis müslimin şartına göre sayıttır. Yani, Hatta Bukhari'nin şartına göre de sahiptir. Ama Bukhari, işitmenin kendi katında sabit olduğu rivayetlerle hüccet getirmiştir. Genel olarak Bukhari'nin tavrı budur. Bir de burada şu ifadelere dikkat etmek lazım. Çünkü bunlar birbirine çok benzeyen, bazen birbirinin yerine kullanılan ifadeler. Birisi genel, diğeri mutlak ifadesi. Şimdi genel dediğimiz zaman mesela şöyle düşünün. Bukhari ve Müslim'in kendilerinden rivayette bulunduğu bütün raviler, Ravilerin geneli sika ravilerdir. Bakın bu bir genellemedir. Ama mutlak değildir. Bu mutlak değildir. Yani genel ile mutlak arasında böyle bir fark var. Yani genel bazen çoğu, çoğunu ifade eder. Mutlak dediğin zaman Bukhar ve Müslim kendisinden hangi e, rivayette bulunduysa, hangi kişilerin rivayette bulunduysa onların tamamı sika. Mutlak ifade böyle bir ifadedir. Bu mutlak ifadeyi kullanmak yanlıştır. E, kayıtlı olarak bu kullanılır. O zaman mutlaklığı kayıtla çıkarmış olursun. Ne dersin? Mesela Bukhar ve Müslim'in kelimeleriyle hüccet getirdiği bütün raviler sikadır. Bu mutlak bir ifadedir. Bu genel değil. Bu mutlak bir ifadedir. Genel ifade az önce söylediğimiz Bukhar ve Müslim'in ricali sikadırlar. Böyle dediğimiz zaman genel bir ifade kullanmış oluruz. Ama tahsis gerekir buna. Tahsis nedir? İşte e, makrunen rivayette bulunmadığı, şahit olarak getirmediği raviler, hüccet olarak getirdiği raviler sıkadır. Burada da bunu söyleriz. Yani Hasan el Basri, e, Anane ile rivayet ettiği zaman genel olarak bu işitmeye delalet eder. Ama mutlak değildir Anane. Bu sebeple Anane şayet müdellis bir ravi tarafından yapılıyorsa, müdellis bir ravi tarafından Anane ile rivayet ediliyorsa o hüccet değildir. Bukhari'ye göre de hüccet değildir. Müslim'e göre de hüccet değildir. Kimseye göre hüccet değildir. Hasan el-Basri de tedlisle itham edilenlerdendir. Yani tedlis tabakalarında üçüncü tabakadan zikredilen e, kimselerdendir. Yani bu konuda üçüncü tabakanın ravileri, tedlisin üçüncü tabakasındaki ravilerde e, işitmesi sabit olmadıkça onun rivayeti hüccet değildir. Yani burada Hasan el-Basri böyle bir tabi. Anayla rivayet ediyorsa o sahabeden işittiği sabit olmalı. Yani başka bir yerde olsun. Haddesena, akberena, embeena semitu gibi işitmeye delalet eden lafızlar bir şekilde sabit olmuşsa başka yerdekileri de hucet getirmekte sıkıntı yok. Ama Bukhane'nin yolu e, mesela Hasan el Basri'de Hasan el Basri müdellisi sayıldığı için eee İşitme sigası olmadıkça An-aneli rivayetini almamıştır. Sonra Zeberced'in başında ben bunu genişçe açıkladım. Bazıları An-ane'yi itisalden çıkarmışlar ve şöyle e, bir genelleme yapmışlardır. İşte Bukhari e, semai şart koşuyor, Müslim lika şart koşmuyor, muhasarat yeterlidir diye yetinmiştir diye böyle bir genellemeye varmışlardır. Bu da yanlış bir genellemedir. Burada dikkat ederseniz Hasan el Basri gibilerde sema kaydına dikkat etmiştir Bukhari. Neden? Çünkü Hasan el Basri terlisle nitelenmiştir. O yüzden Semure bin Cündüp'ten Semit'u lafsıyla rivayet ettiği hadisi almış sahine fakat Hasan el Basri'nin Semure'den Anane ile yaptığı diğer rivayetleri almamıştır. Yani Anane... E, mutlak olarak tedlise delalet etmez. Müdellis bir ravi tarafından an aneyle edilirse o zaman sadece o tarikten şüphelenilir. E, abi bunlar belki burada anlaşılmıyor. Meseleye böyle ayrıntılı girmeyince şeyden Zeberced'in mukaddimesine bunları geniş açıkladık. E, ne demek istediğimiz oradan daha iyi anlaşılır. Altıncısı Muhammed bin Sir'in. Muhammed bin Sirin el-Ensari, Arap mevalisindendir, yani Azatlılar'dandır. O, yani dikkat ederseniz, kaç tane saydık hep Azatlılar'dan. Yani Azatlar ilmi almış götürmüş, Arap olmayanlar ilmi almış götürmüş, tabi-i nalimler genelde böyle. Yani sahabe döneminde vardı, onlar Araptı ama... Onlar da mevali çok azdı. Yani yabancılardan, acemlerden olan çok azdı. İşte bir bir Rumi'den bahsedilir, bir Selman-ı bahsedilir. Bunun gibi tek tük Arap olmayan kimseler vardır. Ama tabinin alimlerine baktığımız zaman ilmi mevali alıp götürmüş. Yani azatlı olan köleler, Arap olmayanlar böyle sahibi olmuşlar. Muhammed bin Sirin de onlardan birisi. Enes bin Malik'den. Enes bin Malik onu azat eden efendisi. Zeyd bin Sabit. Hasan bin Ali bin Ebi Talib Cündep bin Abdillah Huzeyfe bin El Yaman Semura bin Cündep İmran bin Husayn Ebu Ureyre Ebu Derda Ve daha pek çok sahabe Ve büyük tabiilerden Rivayet etmiştir Kendisinden Şabi Halid el Hazza, Davud bin Ebi Hint Cerir bin Hazım Eşas bin Abdil Melik Asım el Ahvel Katade Süleyman el Teymi Malik bin Dinar El Evzai Umara bin Mihran Rivayet etmişlerdir Halid el-Hazza şöyle dedi, Muhammed bin Sir'in i̇bn Abbas'tan aldığını söylediği her şeyi hakikatte el-Muhtar zamanında görüştüğü ikrimeden işitmiştir. Bakın bu da önemli bir bilgi. Ne demiş Halid el-Hazza? Muhammed bin Sir'in i̇bn Abbas'tan aldığını söylediği her şeyi yani ondan yaptığı rivayetleri hakikatte el-Muhtar zamanında görüştüğü ikrimeden işitmiştir. İkreme de azatlulardan yine o da İbn Abbas'ın azatlısı. İbn Ağun dedi ki İbn Sirin hadisi harfi harfine rivayet ederdi. Yani manayla rivayeti caiz görmeyenlerden birisi olup lafızlarına birebir dikkat ederdi. İbn Hacer'in İbn Sa'd'den nakletine göre o sika emin fakih son derece alim, vera sahibi yüksek bir kimseydi i̇bn Mayn o sikadır der. İcli'ye göre o Basralı sika bir tabidir, üstün bir ravidir. Şureyh, Ubeyde ve Müverig'den, Müverig el-İcli'den, i̇bn Sirin'den başka verağında daha fakir, fıkhında daha çok vera sahibi kimse görmedik demiştir. İbn-i Ağun'dan naklen Mu'temir, Mu'temir bin Süleyman şöyle der. O bu ümmet için halkın en çok ümit bağladığı ve kendisini en az düşünen bir kimseydi. Yani ümmeti kendinden daha çok düşünürdü. İbn-i dünyada şu üç kişi gibisini görmedim. Irak'ta Muhammed bin Sirin, Hicaz'da El-Kasım bin Muhammed, bu e, Ebubekir radıyallahu anh'ın torunu. Şam'da Recab bin Havibe, bunlar arasında da Muhammed gibisi, yani i̇bn Sirin gibisi yoktu. Şabi, o o esamez yapışınız, yani o sağır adama yapışınız derdi. Yani ondan ayrılmayın derdi. Osmane ı Teymi'den nakli, Hamad şöyle der. Basra'da kaza ile işlerde, yani yargı ile ilgili meselelerde ondan daha çok bilgili kimse yoktu. İbn-i Muhammed bin Sir'in Basra'lılar arasında en çok vera sahibi olan bir kimseydi. Ufaki, faziletli, hafız, her şeyi güzel yapan ve rüya tabir eden bir kimseydi demiştir. i̇bn Sir'in rüya tabirleriyle de e, meşhurdur. Yani e, İbn-i Abbas'tan sonra rüya tabiri konusunda en meşhur kimselerden biri. Hatta adına kitaplar uydurulmuştur. İbn-i rüya tabirleri diye günümüze e, böyle eserler yayınlıyorlar. Bunlar sahip değildir. Fakat İbn-i rüya tabirinde meşhurdur. Ondan bazı rüya gelmiştir rüya tabiri konusunda. 77 yaşındayken Hicri 110 senesinde vefat etmiştir isim Muhammed bin Müslim el zühri O Muhammed bin Müslim bin Ubeydullah bin Abdullah bin Şahab bin Abdullah i̇bn Haris bin Zühre bin Kilab bin Mürre el-Kuraşi Ez-Zühri el İbn-i Şahab Ez-Zühri diye Fakih, Ebu Bekir Hafız El-Medeni meşhur imamlardan biri Hicaz ve Şam'ın alimidir. Ez-Zühri Hicri 50 senesinde doğmuştur. O Abdullah bin Cafer Rebiya bin Abbas Misvermin bin Mahreme, Abdurrahman bin Eser, Abdullah bin Amir, Seil bin Saad, Enes, Cabir, Ebu Tüfeyl, Es Saib, Ebu Mame bin Seil bin Huneyf, Malik bin Evs, Amir bin Saad bin Ebi Vakkas, El Hasan, Abdullah bin Muhammed bin El Hanefiye, Ata bin Ebi Rabah ve daha pek çok kimseden rivayet etmiştir. O ayrıca Ubade bin Es-Samit, Ebu Ureyre, Rafi bin Hadiç ve daha başkalarından mürsel olarak rivayet etmiştir. Yani Zühri, Ebu Hureyre Radyalent'ten, Rafi bin Adiç'ten, Ubade bin Samit'ten işitmemiş. Arada vasıta var, bu vasıtaları zikretmeden bunlardan düva etmiş. Normalde bunlar teknik tabir olarak munkatı denir. Bazen e, mürsel kelimesini munkatı manasında böyle kullanıyorlar. Kendisinden Atâ bin Ebi Rabah, Ebu Zübeyir el mekki Ömer bin Abdülaziz, Amr bin Dinar, Salih bin Keysan, Yahya bin Said el-Ensari, kardeş Abdullah bin Müslim-i Zühri, El-Evzai, İbn-i Muhammed bin Ali bin El-Hüseyin, Süleyman bin Hüseyin ve Yakup ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bukhari İbnül i Medin'den, onun takriben 2000 hadisi vardır demiştir. Zühri'den için. Ebu Davud'dan naklen El-Ağcuri El-Zühri'nin bütün hadisleri 2200 kadardır. Onların yarısı müsnettir. 200 kadarı sika olmayan kimselerden rivayet edilmiştir. Onun hadislerinden hadisçilerin ihtilafa düştüğü miktar 50 hadise varmaz demiştir. İbn-i Sa'd, e zühri ilmi, hadisi ve rivayeti bol, sika, alim ve geniş kültürlü bir kimseydi der. Ebu Zinat şöyle nakleder, biz sadece haram ve helali yazardık. E-Zühri ise işittiği her şeyi yazardı. Ona ihtiyaç hasıl olunca anladım ki o insanların en alimidir. Yani Zühri, Siyer ve Tarih bunun gibi pek çok şeyleri de yazmıştır. Ama başkalar sadece ahkama dair rivayetleri yazdıklarında onun ilmine muhtaç kalmışlar. İbn Şibb, İbn ve e, bin Mehbin Lesbin Sat'lan rivayetine göre şöyle diyor. Lesbin Sat İbn Şibb kalbime yerleştirdiğim bir şeyi asla unutmadım derdi demiştir. Ma'mer Ömer bin Abdülaziz'in arkadaşlarına geçmiş bir sünneti ez daha fazla bilen bir kimse kalmadı dediğini nakletti ve El-Hasen ve muarızlar da o gün hayattaydı dedi. El-Leis'ten naklen Ebu Salih şöyle diyor. Yani Leis bin Sa'dan rivayet ediyor. İbn-i Şahab'da ne daha ihatalı yani daha geniş bilgili. İlmi ondan daha çok bir alim görmedim. Onu tergip konusunda konuşurken yani salamellere teşvik konusunda konuşurken işitseydin işte münasip olan ancak bu konuşmadır derdim. Ensaptan yani soy ilminden bahsetse bilinen ancak budur derdi. O hadis ve Kur'an'dan söz ettiği zaman onun konuşmasının birçok şeyleri içine aldığını görürdün. Yani ilmin her dalında geniş bilgi sahibiymiş. Yine İbn-i Meryem El-Leis'ten şöyle nakleder. ez dedi ki bu ilmi hiçbir kimse benim gibi neşretmedi, yaymadı. Yine hiç kimse bu sahabe, bu sahada benim kadar gayret sarf etmedi. İbrahim bin Sad bin İbrahim şöyle der. Babama sordum. İbni Şeab size ne ile tefevvuk etti? Yani sizden ne ile üstün oldu? Şöyle cevap verdi. Meclislere daima başından gelirdi. Meclislerde genç ihtiyar kim görürse ona sorardı. Sonra ensar mevlerine gelir. Kadın erkek, genç ihtiyar kimi bulursa onlara hadis sorardı. Said bin Abdülaziz dedi ki, Hişam bin Abdülmelik ez Zühri'den çocuklar için bazı şeyler yazmasını talep etti. Halife talep etmiş yani. Bir katip çağırdı, ona 400 hadisi yazdırdı. Bir müddet sonra Hişam-e yazılanların kaybolduğunu söyledi ve bir katip daha çağırdı, yeniden yazdırdı. Hişam bunları mukabel etti, yani karşılaştırdı. İkisi arasında bir harf dahi noksanlık yoktu. Onun doğumu Hicri 50, 51 diyenler de vardır, bu senededir. Hicri 123 senesi Ramazan ayında 73 yaşındayken vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Sekiz, katadebin bin Diame Es Sedusi. katadebin bin Diame bin Katade bin Aziz bin Ara bin rebia bin Amr bin Haris bin sudus, Ebul Hattab Es Sedusi El Basri El ekme, Meşhur imamlardan biriydi ve müdennis bir hafız idi. Tedlis yapan bir hafız idi. Burada e, bu müdellis ifadesini Katadi hakkında ben Nesai'den başka kullanan kimse bilmiyorum. Başkaları da ona uyarak müdellis demişlerdir. Fakat e, iki kişiye dikkat etmek lazım. Birisi İmam Nesai, diğeri İmam Zehebi. Bunlar bir kişi hakkında müdellis dediği zaman e, illaki o kişi müdellis demek değil, tedlis yapıyor demek değil. Bazen i̇rsal hâfi Hafi rivayette bulunan kimseye de Bunlar müdellis demişlerdir. i̇rsal hafi Hafif tedlis değildir. Yani ne demek bu? Onlar işitmediği kimselerden rivayet ettiği zaman buna tedlis diyorlar. Katada işitmedi kimselerden evet rivayet etmiştir. Ama buna mürsel denir, munkatı denir. Bu tedlis olmaz. Tedlis işittiği, karşılaştığı kimseden e, işitmediği rivayeti aktarmasıdır. Yani vasal olarak işittiği bir rivayeti ee, sanki bizzat işittiği rivayetmiş gibi aktarmasıdır. Kusur olarak e, bu e, tedlis kusurudur. Yoksa Katade'nin tedlisini ben bilmiyorum, karşılaşmadım. Ama işitmedi kimselerden rivayeti, mürsel rivayetleri, munkat rivayetleri kastediliyorsa evet munkat, mürsel rivayetleri var Katade'nin. Fakat tedlis biraz problemli bir ifade. Nitekim Müslim, Katade'nin Bukhari ve Müslim, hatta Bukhari, Katade'nin annanevi rivayetlerini tahric etmişlerdir. Bu da gösterir ki o modelist değildi. İmam Nesai e İmam ile Zehebi. Çünkü onlar bu ifadelerini açıklamışlardır. Yani işitmedi kimselerden tedris yapardı diyor mesela. İşitmedi kimseden tedris yapamaz ki. İşitti kimseden tedris yapabilir kişi ancak. İşitmedi kimseden i̇rsal Hafi'den bahsedilebilir. i̇rsal hafide de çok sonralar çıkmış bir tabirdir zaten. Hatta Hasan el-Basri'yi bile böyle değerlendirebiliriz. Yani ona müdellis diyenleri de araştırmak lazım. Yani acaba Hasan el-Basri işitmedi kimselerden rivayet ettiği için mi tedrisle suçlanıyor? Bunun da e, araştırılması lazım. Evet. Katade Hicret bir senesinde doğdu. Enes bin Malik, Ebu Tufel, Said bin el-Müseyyeb, İkrime, Humeyd bin Abdurrahman bin Aff, El-Asen el-Basri, Muhammed bin Sirin, Atabine Ribaba, Enes bin Malik'in iki oğlu Ebu Bekir ve En ve başkalarından rivayet etmiştir. Yani e, sahabenin küçüklerine yetişmiş, tabiinin e, küçüklerinden birisi Katade ee, dolayısıyla Katade Mürsel rivayet ettiği zaman Yani direkt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Diye rivayet ederse Katade Arada iki tane ravi Düşmüş olma ihtimali çok yüksek Çünkü bazen Hasan el Basri'den rivayet ediyor Hasan el Basri Allah Resulü buyurdu ki diyor Hasan el de Mürsel rivayet ediyor Bu tarzdan bir Mürsel de olabilir araya iki tane tabi girmiş olması ihtimali çok yüksek. Bu sebeple Katade'nin, Zühri de ile Zühri de tabinin küçüklerinden, bunlar Mürsel Rivad'de bulunduğu zaman, bunlar şiddetli zayıf türünden görülürler. Yani bir İbn-i bir Said bin Müseyyeb'in gibi değil. Onun Süfyan, Ebu Said el -Hudri, Sinan bin Seleme, İmran bin Hüseyin'den mürselleri vardır. Yani munkatı rivayetleri vardır. Kendisinden Süleyman et Teymi, Cerir bin Hazım, Şube, Ebu Hilal el-Rasibi, Heman bin Yahya, Amr bin el-Haris el-Mısri, Said bin Ebi Arube, Leys bin Saat, Ebu Avane ve daha pek çok kimse rivayet etmiştir. Kendisinden İbnül Müseyyeb'den gelen rivayette Katade'den daha fazla hafız olan bir Iraklı bize gelmedi demiştir. Burada Iraklı diyor. Yani Sedus kabilesi Yemen'e nispet edilir. Fakat Katade'nin ailesinin Irak tarafına göçtüğü ve oraya yerleştiği için ona Iraklı denmesi söz konusu. İbn-i Sirin'den, Katade zamandaki insanların en fazla hafız olandır. i̇bn Mehdi'den, Katade Hümet gibi 50 kişiden daha çok hafızdır. Sellam bin Miskin'den, Ömer bin Abdullah bana şöyle dedi. Katade Said bin el Müseyye bin yanına gelince uzun bir müddet ona mesele sormakla devam etti. Said buna hayret ederek bütün sorduklarını ezberliyor musun dedi. Katade evet sana falanca meseleyi sordum şöyle cevap verdin. Filanca meseleyi sordum şöyle cevap verdin dedi. Yani böyle ezberlediğini ispat etti Said'i. Bu mesele hakkında Hasen şöyle anlatır Hasan ül Basri. Katade Said'e birçok hadisleri tekrar okudu. Said o zaman Allah'ın senin bir benzerini daha yarattığını sanmıyorum dedi. Buker bin Abdillah, o ondan daha hafız olan bir hadisi kendisinden daha iyi bilen şekilde işittiği gibi eda eden kimse, ondan daha iyi bir kimse görmedim demiştir. Ebu Hatim'den, Ahmet bin Amber'in Katade'yi andığını, onun ilminden ve fıkkından, ihtilaf ve tesir ilmine vukufundan bahsettiğini ve onu hıfz ve ilimle nitelediğini işittim. Katade, Kaderiye ile tam olundu. Yani kadere dair görüşleri sebebiyle suçlandı. Tavus kaçardı. i̇bn Sa'd o hadiste sika emin ve hüccettir dedi. İbn-i İbban da saydı. Ali ibn-i Yahya bin Sa'da e dedim ki Abdurrahman şöyle diyor. Bir bidate davette öncülük eden herkesten kaç. O da katade İbn-i Davud, Ömer bin Zer ve daha başkalarına ne dersin dedi. Sonra Yahya şöyle dedi. Biz eğer bu kısmı terk edersek birçok kimseleri terk etmemiz gerekir. Yani birçok hadisleri terk etmemiz gerekir. Yani e, katade ilminden müstani kalmayacak büyük hafızlardan birisidir. Evet kadere dair bazı görüşleri e, sebebiyle itham edilmiştir. Fakat o Hasan el Basri'nin Said bin el Müseyyeb'in öğrencisidir. Evet. Yani kader hakkında sapık bir görüşe davet ettiği bilinmiyor. Yani bu görüşleri sabit. Yani kader hakkında yanıldığı, bazı hata ettiği görüşler var. Bu sebeple kaderlilikle itham edilmiş. Ama kaderiye'nin bu azgın görüşleriyle alakası yok. Ondan beridir yani. E, selef itikat konusunda çok dikkatli olduklarından böyle bidat şahidesi içeren bir görüş e, içtikleri zaman bir kimseden ondan uzaklaşıyorlardı. İşte kataderinde Allahu allah Alem böyle bir durumu söz konusu olmuş ve insanlar onu kader konusunda e, temkinli olmaya çağırmışlar. Ona karşı takılırmışlardır. Katader imamlardan birisi bidatlerden kaçınma hususunda da e, kendisinin nasihatleri var. E, bir kimse bidatini terk etmediği sürece ondan tedarri etmek gerektiğini söyleyenlerdendir. Ama kaderiye, bidatine asla davetçi olmamıştır. Yani hadis râvilerinde de durum böyledir. Yani bir tevil sebebiyle e, yanlış bir görüşte olan bir kimse e, bundan dolayı bidatçı sayılmaz. Yani tevilinden dolayı şahitliği de reddedilmez. Bu sebeple her bidat sahibi olan kimseden rivayeti terk etmemişlerdir. Ancak mesela yalan söylemeyi caiz sayan, veya Allah'ın sıfatlarını inkar eden, küfre giren itikadı sebebiyle veyahut e, bidat olan görüşlere davetçi olan, propagandasını yapan kimselerden sakınmışlar. Bu kimselerden rivayet alınmamışlardır. Ama böyle olmayan bidat sahiplerinin rivayetleri sünnet kitaplarında çokça meşhurdur. Yani önemli olan adalet ve şahitlik vasfının bir kimseden kalkmamış olmasına itibar etmektir. Katade de böylelerindendir. E, bu sebeple katade'nin rivayetleriyle herkes hüccet getirmiştir. Bu konuda bir iktiraf söz konusu değil. Allah izin verirse 8 kişi daha kaldı e, tabi'nin tabakasından. 9 mu? 8 kişi aktardık. Doğru. 9 kişi kaldı. E, Süleyman bin mihranel el-Ameş maddesinden itibaren bir sonraki dersten devam edeceğiz inşallah. Sübhaneke ve beğendik ve eşadenle ilahe illan tevatike la ve estağfurke ve tu